Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Bugün de yine sizlerden gelen sorularımızı İsmail Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar alacağız. Sizlerle sorularınızı ilmihaletdealegürtv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Rabbim iyilikler versin. İlk sorumuz hocam, e, yurt dışından e, bize ileten bir kardeşimiz. Dayımızın oğlunun narkotik bağımlılığı vardı. 20 gün önce evinden çıkmış gitmiş, birkaç gün önce de vefat etmiş. Devlet Hastanesi'nde yetkililer yakınlarına ulaşamamış ve kimsesiz sayarak defnetmiş. Ne zaman vefat ettiğini bilmiyoruz. İki gün önce gömülmüş. Sorumuz cenaze namazı kılabilir miyiz, e, cenazeyi tekrar yıkamamız gerekir mi diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bir nedenden dolayı yıkanmadan defin işlemi olsa kesinlikle mezar açılıp da yıkanma işlemi tekrar edilmeyecektir. Peki defin işlemi tamamlandıktan sonra böyle bir cenaze üzerine mezar başında namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Bu konu e, metin kitapları, musannifleri tarafından tartışmalı bir konu olarak kitaplarımızda meskurdur. E, farklı rivayetler vardır. E, bir rivayete göre ki bunu i̇bn Ceym El-Bahir isimli eserinde aktarmakta. E, bu haldeyken de eğer cenaze mezarda dağılmadığı kanaati taşıyorsa kişi ki bu da iki günlük veya bir günlük e, bir zaman dilimidir. Ee, Tabi yörenin bulunmuş olduğu iklimin de bu konuda etkisi vardır. Evet. Bu takdirde orada cenaze, şey, mezar üzerinde namaz kılınmasında bir mani yoktur, kılınabilir. Ancak tufetül fukaha sahibi Alaaddin'e semerkandi gibi alimlere göre ise madem yıkanmadı ise cenaze namazının kılınmayacağı ifade edilmiştir. O yüzden bu manem ki ihtilaflı bir konudur, kılınabilir diyenler olması hasebiyle kılınmasında mani bir durum yoktur. O yüzden kılınır ama ne olursa olsun mezar açılmayacak. Yıkanma işlemi yapılmak için veya farklı bir nedenden dolayı mezar açılması diye bir şey meşru değildir. Evet. E, bu kardeşimize de tavsiyemiz odur. Yeter ki fazla bir zaman geçmiş olmasın, yani daldığına dair bir kanaat olmasın ki sualde herhalde iki gün diye bir zamandan bahsediyor. Evet, birkaç gün. Tabii bu sualin bize ne zaman geldiği de önemli. Biz şu anda buna cevap veriyoruz ama yine en azından bir emsal olsun. Bu manada böyle bir şey başlarına gelen kardeşlerimiz buna göre hareket ederler inşallah. Evet hocam. Bir diğer sorumuza yine herkesin başına gelebilecek bir durum hocam. Dükkanda bulduğumuz paraları ne yapmalıyız veya sokakta dışarıda bulduğumuz paraları? İslam kukunda ele aldınan meselelerden bir tanesidir ki bu yitik malı meselesi. Buna fıkıh dilinde lukata tabiri kullanılır. Böyle bir mal bulunduğu zaman malın niteliğine göre yapılması gereken bazı işlemler vardır. Eğer o mal bozulması muhtemel olan bir malsa, yani sebze gibi bekletilmeye imkanı olmayan bir malsa, ee, sahibi gözetilir, eğer sahibi bulunmaması durumunda fazla vakit kaybetmeden e, fakirlere tasattük edilir. Eğer evet. bulan kimse kendisi fakirse kendisi de kullanabilir. Evet. Tabi sahibi geldiği zaman bedelini ödemek kaydıyla. Evet. Ama eğer o mal e, bozulmayacak bir malsa, yani uzun bir zaman bekletilmesi durumunda e, malın niteliğinde herhangi bir değişiklik olmayacaksa, e, bu konuda e, ne kadar bekletileceğine dair kitaplarımıza farklı ifadeler vardır. İşte deniyor ki eğer e, o malın değeri işte 30 gram gümüşe es değerse bir yıl, bundan daha aşağısı bir hafta gibi tabirler kullanılıyor. Ancak fakirlerimiz genel olarak şöyle bir ayırma gidiyor. E, bu emsal bir malı sahibi ne kadar arar? Buna karşı kişinin zanlı galip taşıması. İşte bu kadar bir para veya bu kadar bir malı sahibi şu kadar bir zaman arayabilir. Tabii bu da bulunmuş olduğu yere göre de değişir. Evet. Yani garibanların bulunduğu bir yer midir? Yoksa zenginlerin bulunduğu bir yer midir? Evet. Malın konumu da bu manada önemlidir buluntu malın. Ona dair kişi kanaat getirecek ki artık sahibi bunu daha aramaktan vazgeçti. Bu kadar bir zamana kadar onu bekletir. Orada ilan asar, ilan edilir. Ee, ve bu zaman zarfında gelirse sahibi e, ufak çapta onu imtihan ederek yani gerçekten kanal sahibi olacaksınız ki bunun sahibidir ona verirsiniz. Ama e, baktınız ki hala daha sahibi gelmedi. O zaman o kişi namına bir fakire onu tasattük edersiniz. E, kendiniz fakirseniz kendiniz de bunu evet. kullanabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi sahibi yarın öbür gün çıkıp gelecek olsa ben bunu senin namına tasadük ettim, ettim deseniz bile eğer bunu kabul etmez ise ona bedelini ödemek kaydıyla. Evet. E, bu manada yitik mallarla alakalı ahkem bu şekilde cari olacaktır. E, bu kardeşimiz ve bu gibileri de buna dikkat etmeleri gerekecektir. E, sokakta bulunanları e, nasıl yapmalısınız hocam? Mesela dükkan sahibi değiliz, bir yerde bekletme imkanınız var. Orada da aynı şekilde yani bir esnafa gidilebilir. Evet. E, o Yakındaki. sokakta yakındakine güvenilir bir esnafa. Evet. E, i̇şte böyle böyle bir belli miktar para bulundu veya bir mal bulundu, değerli bir mal bulundu. Sahibi bunu gelip de e, soruşturabilir. Oraya bir kağıt asarlar, bir ilan asarlar o manada demiş olduğumuz malın niteliğine göre bekletilir ve bu zaman zarfı geçtikten sonra da ona göre tasdik edilecektir evet, hocam. Bir diğer sorumuz üst ön dişlerin fazla çarpık olduğu için 6 yıl önce ortodonti tedavisi dişlerime tel taktırdım. Doktorlar Tedavi bitiminde çene ameliyatı olmam gerektiğini, alt damak kısa olduğu için üstteki dişlerin desteklenmediğini, ileride düzeltilen dişlerin tekrar bozulması ile beraber sağlıklı dişlerinde de kaybedilebileceğini söylediler. Oldukça ciddi bir ameliyat olduğu için bu ameliyatı olmadım fakat dişlerin desteklenmesi için iç kısma, köpek dişler arasında sürekli kullanılması gereken dişe yapıştırılan ince tel takıldı. Bu durumda boy abdesti ve namaz abdestini nasıl almam gerekiyor diye sormuşlar. Abdeste ağız içini yıkamak Hanefi mezhebine göre vacip değildir, farz değildir. Ancak husul abdesinde ise ağzın içini yıkamak Hanefi mezhebine göre farzdır. Evet. Ee, ancak bir mazeretten dolayı, bir özürden dolayı yıkanmaması gerekiyor ise, Bahse konu olduğu gibi ağızda bir hastalık var, bir yara var. Gerek bu dişte olabilir, gerek damakta da olabilir. Bu vesileyle oraya bir şey yapıştırılmıştır. Evet. Ve onun altına da suyun ulaşması mümkün değildir. Böyle bir durum varsa ki fıkıhta bunun misalleri çoktur. Cebire kabilinden evet. değerlendirilebilir. E, bu manada kişinin onun altını yıkaması düşmüştür. Yani yıkamak zorunluluğu yoktur. Bu gibi sorular aslında diş dolgusuyla alakalı, kaplama ile alakalı defalarca gelmiş ve uzun bir şekilde, detaylı bir şekilde hatta farklı bir meseleyi taklit etmeye gerek var mıdır, yok mudur tarzında da buna cevap vermiştik. O yüzden netlik bir şekilde yine özetleyecek olursak herhangi bir keyfi uygulama olmaksızın gerçekten tıbbi bir müdahale olarak Ağız içinde bu emsal bir işlemler yapılmış ise bu kimsenin abdest veya gusülde herhangi bir mezhebi taklit etmesine gerek yoktur. Hanefi mezhebine göre abdestini alır veya gusül abdestini alır ve ibadetlerini bu şekilde yerine getirebilir. Ancak keyfi olarak bir uygulama yapılmışsa ki özellikle caiz olmamakla beraber duyuyoruz, görüyoruz dişlere işte pırlanta yapıştırılabiliyor diye. Evet veya dişlerin herhangi bir estetiğinde bir sıkıntı olmadığı halde daha da güzelleştirme adına işte kaplama yapılabiliyor veya bazı şeylerle üzerine bir tabaka oluşturulabiliyor, cila şeklinde bir tabaka oluşturuluyor ki altta suyun ulaşması mani oluyor. Böyle bir şey sadece keyfi bir uygulama olarak yapılırsa bu doğru değildir. Evet. E, Fıkhen bu kişinin gusül abdesinde de, e, sıkıntı olacaktır. Ama yok gerçekten tıbbi bir müdahale doğrultusunda bunu yapmışsa bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuz yine 11 yıl kurban kesecek param vardı. E, kurban bana vacipti bilmiyordum. Kurban kesmedim. Sonra param çalındı. E, bundan sonra nafile olarak beyimim verdiği parayla kurban kesiyorum ama geçmişte kesmediğim kurbanlar için ne yapmalıyım? 11 yıllık kurban borcumu nasıl ödemeliyim? Nafile kesim kurbanları kesmediğim kurbanlara sayabilir miyim? Kurban kesmek e, mali bir ibadettir ve hanefi fıkhına göre vaciptir. E, usulü fıkıh kaynaklarımızda şöyle bir meseleden bahsedilir. E, bir ibadetin gerekli olmasında kişide bir kudret olması, yani onu yapabilme imkanına sahip olması gerekir. Bu imkan, bu kudrete mümekkine ve müessire olarak iki kısımda incelenir. Eğer e, mümekkine tarzıyla, bir kudret aranmışsa onda böyle bir ibadetin bir kere farz olduktan sonra o kudret kişiden gitse bile o farziyet düşmeyecektir. Evet. Ee, buna misal vermek gerekirse size namaz farz oldu, evet. ee, vakit içinde kılma imkanınız oldu ve siz kasıtlı olarak yani imkanınız olduğu halde vakti geciktirdiniz. Bu namaz sizin zimmetinizde bir kere sabit oldu. Evet. Bu saatten sonra namazı kılamayacak hale İntikal etmiş olsanız bile, hastalansanız veya farklı nedenlerle alakalı o namaz sizin zimmetinizden düşmez. Hı. Çünkü onun vacip olması kudret-i mümekkine e, şekli olmasından dolayı. Ancak e, zekat gibi bir ibadetse ki zekat ibadeti de biliyorsunuz mali bir ibadettir. Hı. Ancak e, harici olarak onun farz olabilmesi için aranan başka şartlar da vardır. İşte nisap miktarı mal olacak. O mal, ticari mal veya da altın, gümüş emsali e, hükmen nami dediğimiz artışa elverişli, kabiliyetli bir mal olacak ve üzerinden de bir yıl geçecek. Bu gibi şartlardan dolayı bu ibadetin vacip olması, gerekli olmasındaki kudret müyessiredir şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla bir insana zekat farz olduktan sonra bir şekilde o zekat borcunu ödemese ve malı kendi dahli olmadan helak olsa, Yok olsa yani fakirleşecek olsa bu kimse o zekat borcunu ödemekte mükellef olmayacaktır. Hı. Çünkü bunun vücubiyetini gerekli kılan biraz önce bahsettiğimiz gibi kudreti müessiredir fıkıh dilinde. Peki kurban e, ibadeti bunlardan hangisidir? Yani mümekkine midir, müessire midir? Hı. Namaz gibi midir, zekat Zekâh. gibi midir? Kaynaklarımıza baktığımız zaman bahusus i̇bn Abid'in bunu özellikle e, dillendirmiştir haşiresinde Kudretin Mekkine olduğunu söyler. <gülüyor> Dolayısıyla bir insan kurban bayramı günlerinde kesmeye imkanı olduğu halde tabi son vakte kadar kesmeyecek olursa bu kimse artık vücubiyet üzerine tahakkuk etmiştir. Bundan sonraki günlerde eğer o hayvanı duruyorsa o hayvanın aynı tasattük edecek Hı. almış olduğu kurban. Eğer o durmuyorsa da onun kıymetini tasattük etmesi gerekir. Daha sonraki günlerde velev ki fakirleşmiş olsa bile bu vücubiyete ondan düşmeyecektir. Aynen. Ama şunu özellikle altını çizmek isterim. Kurban bayramı günlerinin birinci gününde imkanı vardı da kesmedi ama ikinci ve üçüncü günde ise imkanı olmadı. Yani hmm. fakirleşti. Bu kimseye vucubiyet tavuk etmemiştir. Evet. Yani bayram günleri içinde son vakite kadar vücubiyet takarur etmiş olan kişiden hmm. biz bahsediyoruz. Ve vakit çıktığında o kişi kesme imkanı olduğu halde kesmediyse, evet. bunu artık vucubiyeti yerleşmiştir. Ve bu daha sonradan fakirleşmiş olsa bile bunu e, tasattık ile bu ibadetin bir nevi kazasını yerine getirmekte hmm. mükelleftir. O yüzden bu kardeşimiz de diyor ki bana kurban vacip idi ama yapmadım hı hı. kesmedim ee, daha sonradan da e, imkanım kalmadı artık Parası kesecek olmuş. bir durumum evet. yok diyor ama e, kocam bana yardım ediyor ve onun e, imkanlarıyla nafile olarak kesiyorum diyor. E, o, bu zamanla alakalıdır. Yani şimdiden sonra kesmekle mükellef değildir. Hı. Ama geçmiş olan o borçlarına mukabil onu tasat tüketmesi gerekir. Eğer kocası buna böyle bir imkan sağlıyorsa, böyle bir yardımda bulunuyorsa onu e, o günkü kurbanı kesme olarak değil de tasattık olarak geçmiş borçlarının yerine e, vermesi daha akıllıca olan bir davranış olacaktır. Evet hocam. Burada nafile kesmiş olduğu kurbanlar onların yerine Yerine sayamaz. geçmez. Yani evet. Çünkü e, eğer kurban günleri geç içtikten sonra artık iraka tüttem yoktur. Hmm. Yani kesmek yoktur. Belki o hayvanın aynı duruyorsa aynı tasatrüktür. Hmm. Durmuyorsa kıymetini tasatrüktür. Onun hmm. kanını akıtmak değildir. Evet. Ee, ama şöyle olabilir. Hmm. Diyelim ki o değerde bir hayvan kesip de tamamını fakirlere tasadduk etmişse yine bu bir tasadduktur. Evet. Ama ondan kendisi hiçbir şey almamak Almış kaydıyla. Evet. Ama genel olarak e, örfümüzde kurbanda nafile dahi kesse onu keser, evinde yerler, Hı -hı. içerler, ailesine yedirir. O yüzden bunu bu manada düşünmemiz mümkün değildir. Evet. Bunun daha önceki borçlarını yerine getirebilmesi adına e, eşe yardım ettiği farklı. zaman veya da bir şekilde ona, bir imkan bulduğu zaman bunları yerine getirmekte mükellef olacaktır. Hı -hı. Bu kadar miktarı tasadduk etmekte mükellef olacak Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz. Çocuk sahibi olamıyorum. E, kız kardeşimin yumurtasını bana nakletmek caiz olur mu? Caiz olmazsa kız kardeşimi eşimle nikahlasak ve yumurtasını kullandıktan sonra ayrılsalar bu caiz olur mu? E, evet. Karışık bir soru hocam. Karışık ve tuhaf bir Çok soru. Tuhaf yani, evet. e, bir de tabii şöyle bir şey var. Hani derler e, suya düşen yılana sarılır evet, misali. Evet. E, evlat güzel bir nimettir. Hı hı. İyi bir nimettir ki Rabbim bu ve bu emsal bütün kardeşlerimize hayırlı evlatları ihsan eylesin. <gülüyor> evlatlarımız da hayırlı eylesin. Bu bir imtihandır. Olmaması bir imtihandır. Ama inşallah Rabbim imtihanı kazananlardan eyler inşallah. Tabii bu olmadığı zaman insan psikolojik olarak veyahut da etrafın baskısından dolayı da bazı sıkıntılara girebiliyor. Ve o sıkıntılarının neticesi olarak da bu emsal sualleri dillendirebiliyor. Tabi burada iki farklı mesele vardır. Birinci mesele yumurta nakli yani nesille alakalı olan, çocuğun oluşumuyla alakalı olan yumurta nakli fıken doğru mudur değil midir? Evet. Birinci mesele bu. Hı -hı. İkinci mesele ise sual, soru soran kardeşimiz sanki meseleyi şöyle algılıyor. Yani ben kız kardeşimin yumurtası ile kocamın, işte spermini döllenmesinde nikahsız olduğu için sıkıntı olabilir. Hmm. O sıkıntıyı da nikahlayalım, bu şekilde olur. aşalım ama daha sonradan onlar ayrıldırlar. En azından ben çocuk sahibi olurum. Ee, o da konuda şey değil hocam, nikah düşer mi düşmez işte, konusu da var. İşte evet. yani bunu ifade edince siz de anladınız evet. bunu. İkinci bir mesele olarak da budur. Bunun fıkhi <Gülüyor> ifade edilmesi gerekir. Öncelikle birinci meseleye cevap vermek gerekirse, ee, daha önceki konuşmalarımızda da açık bir şekilde ifade etmiştik. Hı hı. Organ nakli e, birkaç kısımdır. İşte ölüden canlıya, canlıdan canlıya şeklinde. E, tabii ölü dediği zaman tıbbi ölüm, hakiki ölüm. Bunun hakkında detaylar vardı ki ona şu anda girmeyeceğiz. Hı hı. Daha önceki konuşmalarımızda bunu irdelemiştik. Canlıdan canlıya nakil ise caizdir. Ancak belli şartları vardır. İşte bu organ mukabilinde bedel alınmaması, verici ve alıcı olan kimseye vericiye zarar vermeyecek, alıcıya fayda verecek gibi belli başlı şartlar. Ama bu şartların en başında gelen de bu organ nesle tahallük eden bir organ olmamalıdır. Yani üreme organı olmamalıdır. Buna göre bayanlar için ele alacak olursak işte rahim nakliye. Yumurta nakli, bilmiyorum kanal nakli oluyor mu, kanal nakli, işte erkekler için ele alacak olursak e, sperm nakli e, tarzındaki uzullar veya organlar üreme organlarıdır. E, bu neslin karışmasına sebebiyet vereceği için organ nakliliğine külliyen caizdir diyenler bile, ki biz onlardan değiliz evet. ama öyle diyenler bile bu manada bir organa izin vermemektedirler. E, çünkü e, malumunuz, Çocuğun oluşum ve erkeğin spermiyle ile kadının yumurtasının döllenmesi evet. ve emriyo oluşması ve bir hafta kadar o emriyonun yumurtada kalıp daha sonradan kanallar vasıtasıyla rahme inip ve orada işte rahim duvarına yapışarak gebeliğin başlaması evet. bu şekilde bir oluşum vardır. Dolayısıyla yumurta eğer nikahlı olmayan kimseden yani bir başkasından alınmış ise bu biraz önce bahsettiğimiz gibi nesille alakalı bir nakil olacaktır ki buna hiçbir kimse izin vermemiştir ve vermemektedir. Dolayısıyla bu manada bu caiz değil. Ee, gelelim ikinci bir meseleye. Peki buradaki problem caiz olmaması erkek ile kadının nikahlı olmaması. Ee, peki bunlar nikahlansa bu doğru mudur değil midir? Ee, yine de nesille alakalı e, mecmal Fukiye'nin Allah-u Alem tam şu anda hatırlamıyorum ama e, 1985'li veya 86'lı yıllarda bununla alakalı e, bir toplantısının olduğu ki kararnameleri vardı ben orada okumuş idim onu hmm. ee, işte yani bir tüp bebekle alakalı mesele hmm. ee, birkaç kadından elde edilerek bir çocuğun elde edilmesi hmm. yani nasıl olabilir ee, işte bir kadın vardır ki onun Rahminde problem vardır. Öteki kadının yumurtasında problem vardır. Ee, i̇şte e, rahminde yumurtasında problem olmayan kadının yumurtası alınır. Rahminde problem olmayan kadının rahmine verilir ve bu şekilde bir çocuk elde edilebilir. Ee, bu da nasıl olabilir? Bir adam düşünelim ki iki tane eşi olsun. E, i̇ki İçine eşinden bir, sorun bir tanesinde e, bir sorun var, diğerinde ise onda sorun olmayan başka bir Hı. sorun var. Bu manada ikisinden istifade ederek yani taşıyıcı annelik diye tabir yani. edilen yumurta sahibi başka olduğu halde ama rahim sahibi de farklı olan bir anneyle e, dışarıda embriyonun oluşması ve transfer edilerek e, tüp bebek yapılması, oluşturulması. Ee, Bunun tabi ki caiz olmadığını açık ve net bir şekilde hmm. dillendiriyorlar o toplantıda. Ama böyle olsa bile e, bu doğacak olan çocuğun annesi kim olacak? Evet. Yumurta sahibi mi, rahim sahibi hmm. mi bu konu tartışmalı. Tabi yeni bir mesele olması bile tartışmalı ama e, genel olarak kanaatın hakim olduğu hatırladığım kadarıyla yumurta sahibi olan çocuğun annesi, Gerçek annesi ancak rahminde taşıyan ise en azından süt anne konumunda evet. e, yine onunla bir mahremiyetin olacağından bahsedilir. Ama ne olursa olsun bu yapılması... böyle bu bir işlemin yapılmasının caiz olmadığı da ifade edilmektedir. Artı e, meselemizde ise diyor ki kız kardeşimden bu alınacak Hı -hı. yani kız kardeşimi kocam ile nikahlanacak. Biliyorsunuz e, mahremiyet kavramı vardır. Nedir mahremiyet? Bir erkeğin bir kadınla evlenmesinin helal veya haram olması. Evet. Helal ise e, bu namahrem tabiri kullanılır. Bizim e, halk dinimizde evlenilmesi onunla mahsur yoktur, evlenebilir. Ama evlenmesi yasak ise buna da mahrem tabiri kullanılır. Ee, tabii şöyle bir e, ayırmada gitmek gerekir. Yani mahrem dendiği zaman yanına çıkmak helal anlaşılıyor insanlar. Hmm, hmm. Nahmahrem dendiği zaman ise yanına çıkmak haramdır. Peki buna göre bir adamın eşi, kendi hanımı mahrem midir, namarem midir? Ee, mahremdir desek, e, mahrem olsa onunla evlenmesi sahi olmayacak. Evet. Peki nahmahrem diyecek olursak o zaman onunla beraber aynı ortamda bulunması helal değil mi? Ee, namaremdir ama helalidir. Evet. Yani evlenmesi helal olan kadınlardandır ve evlenmiştir ve bu manada da helalidir. Buna bu şekilde cevap vermek gerekir. Peki bu mahremiyet meseleleri irdelenirken iki türlü mahremiyet vardır. Müebbet mahremiyet yani daimi bir mahremiyet. O erkekle o kadın ebediyen beraberlikleri mümkün olmayan bir mahremiyet. Bir de muvakkat mahremiyet. Normal şartlarda onunla evlenmesi helaldir ama bir nedenden dolayı, bir arızdan dolayı evlenmesi helal değildir. Buna da muvakkat mahremiyet denir. Evet. Ee, peki müebbet mahremiyet işte üç kısmı ayrılır genel hatlarıyla. Karabet birincisi yani kişinin akrabası, rahimden olan akrabası, annesi, babası, çocukları, torunları veya dedeleri gibi ee, ve daha yukarı, daha aşağı belli merhalelerdeki inişler. İkincisi, sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet. Nedir Sihriyet e, Halk arasında dünürlük veya dünüşlük diye tabir edilen bir erkek bir bayanla nikahlanır ve beraber olurlar. Bu erkeğin usul ve furusu bayanın mahremi, bayanın usul ve furusu erkeğin mahremi olacak. Bu da dünürlükten kaynaklanan mahremiyettir ve müebbettir, ebedidir. Yani ne demek ebedidir? Bir erkek bir bayanla evlense ve onunla beraber olsa... Ee, o bayanın başkasından olma çocuğu bu erkeğe mahrem olur. Hmm. O bayanın annesi bu erkeğe mahrem olur. Daha sonradan o bayan ölse veyahut da ayrılsalar bile yine o bayanın başkasından olma çocuğu ve hmm. o bayanın annesi yine bu adama mahrem hmm. olacaktır. Çünkü mahremiyet bir kere sabit olmuştur ve bu ebedidir. Evet. Müebbet demek budur. Üçüncü müebbet olan kısıma baktığımız zaman bu da rada dediğimiz sütten kaynaklanan mahremiyet. Yani süt çocukluğu veya süt kardeşliği. Bu da daimi olan, ebedi olan bir mahremiyettir. Peki muvakkat mahremiyet ne demektir? Muvakkat mahremiyet normal şartlarda o erkeğin o kadınla evlenmesine şer'i bir mani genel hatlarıyla yok ama harici bir mani vardır. Hmm. Nedir harici bir mani? Söz gelimi o kadının bir başkasıyla evli olması. Evet veya da kocası daha yeni ölmüş ve iddet döneminde olması veya kocası onu boşamış ama daha henüz iddeti bitmemiş olması gibi. Bu e, bir mahremiyettir ancak muhakkak bir mahremiyettir. Ve böyle bir mahremiyete de fıkhen bir hüküm ina edilmez. Yani bu işte beraber sefere gidebilirler, aynı ortamda bulunabilirler şeklinde söylenmez. Bunu şundan dolayı misal veriyorum yani bu şekilde. Peki baldız nedir? Yani senin hanımının kız kardeşi veya ablası nedir? Bu da muvakkat mahremlerdendir. Çünkü ayet-i kerimede وَاَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الْوْخْتَيْنِ Yani muharramat sayılırken, haram olan kadınlar sayılırken, evlenilmesi haram olan kadınlar ifade edilirken iki kız kardeşi cem etmek deniyor. E, hatta burada fukaha şöyle bir talil getiriyor. İki kişiyi cem etmenin şu şekilde irdelenir. Bu ikisinden birini erkek diğerini bayan kabul ettiğimiz zaman alamayacak. Tersi yaptığımız zamanda da yani bayanı erkek, hmm. öteki erkeği de bayan kabul ettiğimiz zaman yine alamayacaksa bir kişinin bu ikisini aynı nikahla cem etmesi caiz olmayacaktır. Buna göre iki kız kardeş veyahutta da yeğen ile teyze, yeğen ile hala gibi e, bayanları bir nikahla cem etmek mümkün değildir. O zaman bir adamın hanımı varken, hanımıyla beraberliği var iken daha hala henüz onun nikahındayken baldızıyla evlenmesi yani hanımının kız kardeşiyle veya ablasıyla evlenmesi mümkün değildir. Evet. Bu bir mahremiyettir. Evet. Ama dediğimiz gibi bu mahremiyet muvakkat mahremiyettir. Ebedi bir mahremiyet değil. Evet. Yani hanımınız vefat etse baldızınızı alabilirsiniz. Evet. Veya hanımınızı boşayacak olsanız e, baldızınızı hemen alamazsınız. Hanımızın idditi evet. bittikten sonra alırsınız. Hatta erkeğin normalde iddet beklemesi yoktur. Erkekte iddet söz konusu değildir ama bu yerde erkek şey. hanımının iddetini bekleyecektir. Yani boşadığı hanımının iddetini beklediği noktalardan bir tanesi de bu yerdir. Evet. Dolayısıyla bunu tabii e, laf lafı açtı, mevzu mevzuyu açtı. E, sualde kardeşimiz işte ben kız kardeşimi nikahlıyım dedi. Evet, işte. e, böyle bir nikah geçerli olmayacağını en azından dillendirmiş evet. oldu. Ama burada şuna da temas etmek isteriz. İşte e, sefere gideceğiz, e, baldızla enişte mahrem olurlar mı? Yani işte ben ablamla beraber gideceğim ablamın kocası yanında ama benim babam yanımda değil veya eşim yanımda değil onunla beraber sefere gidebilir miyim? Evet. Oysa Hanefi fıkhına göre seferi bir mesafeyi bir bayan mahremsiz gitmesi caiz değil. Evet. Peki eniştemle de mademki nikahım düşmüyor nikahlanamıyorum o zaman beraber gidebiliriz şeklinde bir evet. algı. Bu geçici mahrimet üzerine böyle bir hüküm bina edilmez. Çünkü e, sözümüzün başında da ifade ettiğimiz gibi e, sokakta evli olan herhangi bir kadın da bu manada mahremdir. Yani evli bir bayanla da sizin evlenmeniz mümkün değil. Ama bu onunla beraber sefere gitmenizi veya onunla beraber aynı ortamda bulunmanızı meşru kılmayacaktır. Evet. Baldız bunun gibi hatta bundan daha da ötedir. Çünkü e, samimiyet vardır, tanıştılık vardır. Daha farklı zeminlere seviyet verebileceğinden dolayı bundan son derece de kaçınmak gerekecektir. Kayınvalide mesela eniştesiyle işte kendi kızı ve eniştesiyle beraber... Bir çıkabilirler mi hocam? Onu da Müebbet olan mahremiyetlerde, Hı. yani daimi mahremiyetlerde bu manada bir sıkıntı olmaz. Hı. Yeter ki harici bir problem olmasın. Ne demek Hı. harici bir problem? Ee, i̇şte kayınvalide genç e, ve arada yani başka kişileri yok. Beraber gitmeleri sıkıntıya seviyet verir. Bu doğru olmaz. Veya süt kardeşiniz vardır, süt kız kardeşiniz vardır. Hmm. Ee, onunla sefere gitmeniz veya aynı ortamda tek başınıza kalmanız doğru olmaz. Evet. Yani mahremiyette evet ebedi mahremdir. Ebediyen onunla evlenemezsin ama hmm. bununla beraber onunla diğer öz kız kardeşinle, öz annenle olan diyaloğun aynısını o kişiyle yapamazsın. Evet. Buna da dikkat edilmesi gerekir. Ama nasıl olabilir? Ee, diyelim ki güvenir. Yani bir cemaat halinde birkaç kişiyle beraber hı hı. ama siz de ona mahremsiniz. Evet. Yani eşiniz var diyelim. E, eşinizin annesi var. Kayınvalideniz var hı hı. ama kayınvalidenizin sizden başka mahremi yok. Ve aynı ortamda beraber gidiyorsunuz. Evet. Bunda bir mahsur lazım gelmez. Çünkü eşiniz vardır. Evet. Yani beraber bir ortamda tek başınıza kalmayacaksınız. Hı hı. E, bu ve bu emsal misalleri çoğaltmamız da mümkün olacaktır. Evet, e, bu soruyla birlikte e, kısa bir araya gidiyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Aranın akabinde inşallah yine sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. ilmehaletlerligultv.com.tr adresinden bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve yine e, acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız varsa da onları da fetva hattından direkt olarak sorabilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. <gülüyor> Bye. <music> Mehmetli izleyenlerimiz İlmi Al programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımızı cevaplıyoruz. Bir diğer gelen sorumuz bir kimsenin ölmeden önce öldüğümde beni şuraya defnedin veya namazımı falan kişi kıldırsın şeklinde yapmış olduğu vasiyetler geçerli midir? Halk aramızda genelde bu emsal vasiyetler çoklukta yapılmakta ve varisler yani mevtanın geriye bırakmış olduğu akrabaları da Bayağı bu konuda ciddi manada titizlik göstermeye çalışıyorlar ve bu da bazen maddi külfete sebebiyet verebiliyor. Özellikle beni falan yere defnedin şeklindeki vasiyetler. Yani yoksa cenazemi falan ocağı kıldırsın falan ocağı kıldırsın o fazla maddi bir külfet olmayacaktır. Peki böyle bir vasiyeti yerine getirmekte mahsur yoktur. Ancak ne olursa olsun kişinin defnedilme meselesinde öldüğü yere defnedilmesi evladır. Hı. Yani cenazenin taşınması, nakledilmesi eğer nakledilmeyi gerektiren bir etken yoksa pek uygun görülmemiştir. Hı. Ama yer olmaması veya işte farklı bir memlekette olması gibi bazı etkenlerden dolayı oluyorsa olabilir. Peki böyle bir vasiyeti yerine getirmek vacip midir? Meselemiz budur, e, namazı kıldırma konusu veya hatta falan yere defnedin demesi. Özellikle bu konuya temas eden e, yine Hanefi kaynaklarından Fetevahin diye isimli esere baktığımız zaman Şeyh Nizamettin önderliğinde bir ilmi heyet kalem almıştır bu kitabı. Böyle bir vasiyetin yerine getirilmesinin vacip olmadığı açık bir dille ifade edilmiştir. Dolayısıyla e, varisler dilerlerse, imkanları varsa yaparlar. Ama defin konusunda değil. Defin bulundukları yer nerede imkan varsa hmm. o hedef ne derler. Ama namazı kıldırma konusunda da tabii ki insan salih bir kişinin namazını kıldırmasını isteyebilir. Evet. Bu da imkan doğrultusunda yapılabilir. Ama böyle bir mecburiyet şeklinde algılanması da yanlıştır. Evet hocam. Bir başka sorumuz. Avukatlık yapıyorum. Bazıları bu mesleğin caiz olmadığını söylüyor. Ben başka iş de yapamam. Ne yapmam lazım bu konuda? Bizi aydınlatır mısınız diye sormuşlar. Evet Avukatlık meselesi genel olarak baktığımız zaman fıkıh kaynaklarımızda el vekkale bil husume başlığı Hı -hı. altında incelenir. Yani davalaşmaya dair kişiye vekalet vermek. Hı -hı. Ee, müvekkil vekalet vermiş olduğu vekile bu işi yapacağından dolayı ücret vermesi caizdir. Yani vekil olan bir kimse o işi yerine getirmesinden dolayı müvekkilinden Pardon. belli şartlarda ücret almasında herhangi bir sıkıntı yoktur fıkken. Hı -hı. Ki bu e, fıkıh dilinde eceri has şeklinde de değerlendirilebilir. Yani hususi işçi şeklinde. Hı hı. E, bu manada avukatlılık gerek davacı veya davalı. Yani dava açan taraf olsun veyahut da e, dava üzerine açılan kişi olsun. Hı. Her iki tarafında e, mahkemede konuşma kabiliyeti olmayabilir. Veyahut da bu gibi durumlarda e, haklı olduğu halde hakkını savunamayabilir. Hı. Bu ve bu emsal bir takım etkenlerden dolayı bu hukuku bilen, bu işlemi bilen bir kimseye yetki vermesi, vekalet vermesi saittir. Yani. El bir husume dediğimiz Hı -hı. olay. avukatlıkta budur. Burada sıkıntı var mıdır? Sıkıntı şu manada olabilir. Siz müvekkilinizin vekaletini alıp da mahkemede onu savunacağınız zaman gerçekten haklı olduğu kanaatinde olmanız gerekir. Hı -hı. Yani biliyorsunuz ki benim müvekkinin bu davasında haksızdır. Ama ben e, burada onu haklı çıkarma açısından bana yetki verilmiştir tarzında olursa Hı -hı. bu caiz olmaz. Hı -hı. Çünkü e, yanlış olan bir şey. Yani kanaatinizce e, doğru olmayan bir şeyi savunmuş olursunuz ki Hı -hı. E, bu eylem ile e, ifade arasındaki sıkıntıya vesile olacaktır. Hatta kaynaklarımızda şöyle geçmektedir fıkıh kaynaklarımızda. E, vekil Dava esnasında müvekkilin aleyhine ikrarda bulunsa bu ikrarı geçerlidir. Yani siz e, dava konusunda birine vekalet verdiniz. Hı hı. O da sizin lehinize davada sizin lehinize konuşması gerekirken evet Aleyhi bu geçerlidir. konuda müvekkilim haksızdır, o burada hak sahibi değildir şeklinde bir ikrarda bulunsa bu geçerli olur deniyor müvekkil namına. Hı hı. Çünkü cevabı niteliktir. Aslında doğrusunu da yapmıştır eğer böyle bir şey varsa. Peki dışarıda bunu yapsa yani mahkeme meclisinin dışında böyle bir ikrarda bulunsa deniyor ki bu ikrarı belki müvekkilini bağlamaz. Ancak böyle bir ikrarda bulunuyorsa şu demektir. Bu konuda müvekkilimin haksız olduğunu ben kabulleniyorum demektir. Evet. Kabulleniyorsa artık o saatten sonra o vekilin o müvekkil namına iş yapması mümkün evet. değildir. Yani vekaletten bir nevi azledilmiş evet. olacaktır veya az dolunmuş olacaktır kendi kendine. Bu da şu demektir ki e, dava konusunda gerek davacı veya davalı hangi taraf ise haklı olduğu kanaatinizde değilse haklılık konumunda yani benim tarafım haksızdır ama ben yine işim icabını yapıyorum tarzında ise bu kesinlikle caiz olmaz. Çünkü günahta yardımlaşma olacaktır. E, iyilikte yardımlaşma değildir. Bu manada sıkıntı olacak. Dolayısıyla avukatlılık mesleği külliyen caiz olmayan bir işlemdir dememiz doğru değil. Ancak günümüz tarzında bu bahse konu olan yani eğer avukat gelmiş olan davalarda seçici olmuyorsa yani hepsine bir iş olarak bakıyorsa gerek müvekkilim haklı gerek haksız beni ilgilendirmez ben onu savunacağım ve onu haklı çıkartacağım şeklinde bir anlayışa sahipse bu doğru bir işlem doğru bir iş sektörü değildir. Evet. Ama yok ben gerçekten mazlumun yanında olacağım, gerçekten haklıysa onu savunacağım ve o manada ben bu işlemi yapacağım ve yapıyorsa da o zaman bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Aylan kardeşimin karısı mehirliğini ödememizi istedi. Altınları annem almış. Nikahta anlaşılan beş tane iki buçukluk altındır. Hediye olarak giden gelen altınlar ödenecek mi? Ayrılan gelinimiz hediye olarak takılanları da istiyor. Annem sahiyken kendisi ödemek istiyor. İki kez kendisini aradı, gel altınlarını al dedi ama gelip almıyor. Hakkım sana haram olsun diyor. Annem bu altınları ödemede nasıl bir yol izlemeli diye sormuşlar. Bir de burada şöyle bir mesele var hocam. E, takıldığı anda yani nikah kıyıldıktan sonra veya nişan döneminde takılan takılar tekrar iade edilmesi gerekir mi, gerekmez evet. mi bir konu var. Tabii o konudan önce şu meseleyi de temas etmek evet. gerekir. Nikah tahakkuk ettiği zaman yani bir erkek bir bayanla evlendiği zaman e, İslam hukukuna göre o erkeğin o bayana vermesi gereken mali bir imkan vardır ki buna mehir deniyor. Bu akdin gereğidir. Yani nikah akdi bunu gerektiriyor. Neticesi budur. Dolayısıyla e, bunlar beraberlikte de bulunduktan sonra boşanmasalar dahi kadının bu bir alacağıdır. Yani. Ama halkımız genel olarak şöyle e, meseleye bakıyor. Mekir işte ayrıldıkları zaman kadının isteyebileceği bir şeydir. Ayrılmadıkça isteme hakkına sahip değildir evet. şeklinde bir algı var. Bu yanlıştır. Normalde bu kadının mali bir hakkıdır. Yani bundan feragat edebilir. Kocasına veya bir başkasına da hibede de bulunabilir. Ama böyle bir şey de bulunmuyorsa bu şeran onun bir hakkıdır. Evet. Akit esnasında konuşulmuşsa konuşulan bedel verilmeli ki buna fıkıh dilinde mehri müsemma denir. Evet. Ama akit esnasında böyle bir konuşma olmamışsa e, o bayanın baba tarafından kendi gibileri ne kadar bir mehirle evlenmişse e, o öyle bir mehir alma hakkı vardır ki buna da fıkıh dilinde mehri misil derler. Evet. E, şimdi bu kardeşimiz e, diyor ki işte... E, Abim hanımından ayrıldı yani yengemden ayrıldı ve yengem mehrini istiyor Hı -hı. E, ki hakkıdır, e, isteme e, konusunda yetkisi vardır. E, ve abisinin Hı -hı. veyahut da kimin işte bu konuda mali idaresi varsa Hı -hı. bu borçlarıdır, bunu ödemekle mesullerdir. Hı -hı. Çünkü evl ayrılmasalar bile bunu istiyorsa bunu vermek durumdadırlar. Bunun haricinde işte hediye olarak verilen altınlar var, bunları da talep ediyor diyor. Normalde hediyeden rucu yani bir kimse birine bir hediyede bulunsa daha sonradan ben bu hediyemi geri istiyorum dese bu doğru bir işlem değildir. Kerahattan hali değildir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu kötü bir ifadeyle dillendirmiş. Yani bir kişinin kusmuğunu geri yalaması şeklinde ifade etmiştir. Ancak bunun yanı sıra böyle bir rucu caiz midir? Yani sahih midir, değil midir? Hı. Belki caiz midir dememiz yanlış olur. Caiz değildir çünkü günahtır. Hı. Ama bunun yanı sıra kişi bu hediyesini geri isteyecek olsa e, bu istemesi sahih olur mu, olmaz mı? Normal şartlarda sahiptir. E, ancak bazı durumlarda geri alması da sahih olmayabilir. Hı. Ne gibi? Hediye etmiş et, o ettiği malın Durmuyor olması gibi. Yani ben size işte söz gelimi bunu hediye etmiştim. Ee, siz bunu kullandınız. Elinizden çıktı. Ben artık bu saatten sonra onu geri isteyemem. Veya evet. Ve ben bunu size hediye ederken onun karşılığı olarak siz de bana bir şey hediye ettiniz. İvazlı hibe diyoruz. Bu takdirde de ben onu sizden geri isteyemem. Veya da karı kocanın yani akrabalık bağları da olabilir, karı koca da olabilir. Bunların birbirlerine yapmış olduğu hediyelerden de geri rucu etme haklarına sahip değillerdir. Dolayısıyla nikah kıyıldıktan sonra eğer koca hanımına hediyede bulunmuşsa, hediye vermişse ayrıldıktan sonra ben bu hediyeleri istiyorum deme hakkına sahip değil. Ama nişanlılık döneminde yani nikahtan önce böyle bir hediyede bulunmuşsa ve o hediyeler de hanımın elinde hala daha duruyorsa harcanmamışsa e, bunları isteme hakkına sahip olabilir. E, bunu da bu şekilde ifade etmek evet. gerekir. Ama sualde anladığımız kadarıyla evet. anne zaten bunu vermek istiyor. Hı -hı. E, yani çocuğun annesi bunu gelinine vermek istiyor. Ama bir şekilde araları herhalde zıtlaşmış ki gelin hakkımı haram ediyorum diyerek çekip evet. gitmiş. Burada tabii ki dünürüyle yani gelinin annesiyle, babasıyla diyalog kurarak ona böyle manada haklarını ifade etmek, vermek gerekir. Çünkü ona ulaşamama diye bir şey yok. İlla ki ulaşılabilir. Veya ona işte bak senin falan hesabına yatırdık, hesabı varsa hmm. veya falan tanıdığına bunu verdik, ister al ister alma şeklinde hmm. ona bu manada bir bilgi vererek onun hakkı bu manada da ifade edilebilir. Evet hocam. Bir başka sorumuz Hocam bu arada bununla alakalı mehir, nikahtan önce verilebilir mi diye soran kardeşlerimiz var. Şimdi mehir iki kısımda olabiliyor. Mehri müeccel ve mehri muaccel diye <gülüyor> tabir edildiler. Yani peşin mehir Vadeli mehir. Evet. E, bu akit esnasında e, peşin olarak alma hakkına da sahiptir kadın. Evet. Eğer bu dillendirilmişse veya akitten sonra da belli bir zaman sonra da alabilir. Evet. Nikah hakkinden önce e, işte biz şu kadar mehir ile evleneceğiz. Anlaştıktan sonra koca ben sana bunu şinden peşin olarak veriyorum. Yani evet. akitten önce sana vermem gereken mehiri şinden veriyorum şeklinde derse ve kadın da bunu kabul ederse. Ve o manada da nikahı da o mehir üzerine akdederlerse olabilir. olabilir. Ama bu şu demek değildir. İşte erkek e, hanımına nişanlılık veya sözlülük döneminde bir takım hediyelerde bulunmuş. Daha sonradan böyle mehir diye bir şeyin olduğunu öğrenmiş. E, akitten sonra da işte verdiklerimi ben mehre sayıyorum. E, şeklinde olursa bu olmaz. Yani verirken behir namıyla ben vermesi, benim şu anda sana mehir borcum yok ama e, nikahlanacağız ve bunu ben şimdiden sana ödüyorum şeklinde olursa o zaman bunda bir mahsul lazım gelmez. Evet hocam. Bir diğer sorumuz, e, umreye gittiğimizde ihramlı iken de, ihramsız iken de cemaatte farz namazı kılınacak zaman tavafımız bitmediyse ya da sayımız bitmediyse bırakıp namaza tabi olmamıza bir sakınca var mıdır yok mudur? E, gerek hac vazifesi için gerek ümre vazifesi için haremi şerife gidenlerin hepsi bilirler ki farz namaza durulduğu zaman tavafta durur, sayda dur. Hmm. E, onun haricinde hiçbir zaman tavaf durmaz. Yani 24 saat senin her bir günü e, tavaf say. ve Tavaftı. say devam eder. Evet. E, ancak farz namaza durulduğu zaman tavafta olduğu gibi durur, sayda durur. Hmm. Dolayısıyla ee, bu kardeşimiz yani e, gittiği zaman tabii böyle bir sıkıntıya maruz kaldı. Yani durdu, yapma imkanı var, yok. Bu zarar verir mi, vermez mi Hı -hı. şeklinde. E, bu zaten fıkkende bir problem değildir. Çünkü ibadette e, peş peşe olma şartı yoktur tavaf ve özellikle. Hı -hı. E, hatta şöyle söyleyeyim, değil namaz için. Ee, tavafınızın birinci şaftını yaptınız. Tavaf yedi şafttan ibarettir. Evet. Ee, her bir şaft hacer Lesvet'ten başlayıp hacer Lesvet'te bitirilmesine bir şaft denir. Evet. Böyle bir şaftın yedi kez olması gerekir bir tavaf olabilmesi için. Bu tavafın dört şaftı farzdır, geri kalan şaftları ise e, vaciptir. Evet. Ee, kişi bir şaft yaptı veya iki şaft yaptı, yoruldu dinlenme ihtiyacı için evine, oteline gidebilir veya haram-ı şerifte bir yerde oturup da dinlenebilir veya abdestini bozma ihtiyacı duydu gidip abdestini tazelip gelebilir. Yani araya fasıla koyabilir. Hatta bu fasıla birkaç saat değil, birkaç gün bile olabilir. Değil arada illaki farz namaz olması için. Evet. Özellikle tavafta değil ama sayda bu çok sıklıkla yapılabiliyor. Çünkü say alanı uzun bir alandır. Ee, yaşlı olan kişiler veya da işte hastalıklı olan kişiler, özellikle de yorgun olduklarından dolayı e, bir anda yapamayabiliyorlar, e, dinlenme ihtiyacı olabiliyor. O yüzden araya fasıla koyabilir ki bunda da herhangi bir mazuri lazım gelmez. Yeter ki ikinci kez başladığında kaldığı noktadan başlasın. Hı, kaldığı yerden, yani kaldığı edin. yerden evet. devam etsin, e, eksik olmasın. Dolayısıyla bunda da herhangi bir fıfırken problem olmayacak. Bu peki de hocam, e, saylarda ya da tavaf esnasında, şaft esnasında e, abdesti olmak zorunluluğu var mıdır orada? Ee, özellikle tavafta abdest vaciptir. Hı hı. E, sayıda vacip olmasa da tavafta vaciptir. Hı hı. E, dolayısıyla tavaf esnasında abdestiniz bozulduğu an hemen onu bırakıp hı hı. abdestinizi tazeleyip, yani abdest alıp kaldığınız yerden tamam, devam etmeniz tamam. gerekir. Özellikle bu konuda Şafii mezhebine mensup olan kardeşlerimiz tabii sıkıntı çekiyor. Hmm. Çünkü tavaf alanı izdihamlı olan bir alandır. Evet. Bayanların ve erkeklerin karışık olduğu bir alan da olabiliyor. Hmm. Bu manada erkeğin eli, kadının eline temas edebiliyor gayri ihtiyari. Hmm. <gülüyor> bu da Şafii mezhebine göre abdestin bozulmasına vesile oluyor. Evet. Ee, o yüzden ya çok dikkat ediyorlar yani ellerini yukarıda tutuyorlar ve ellerine eldiven gibi bir şey veya işte e, onları koltuklarının altına alarak e, tutuyorlar. Evet. E, bu şekilde gayret içinde ama bunlar beraber yine de bozulma ihtimali de olabiliyor. Ve hatta farklı bir şekilde Hanefiler için de söz konusudur. Tavaf esnasında özellikle el arabaları doluyor e, hastaları evet. e, ayaklarında sıkıntı olan kişileri getirmek için. E, onlar bazen ayağınıza vurup ayağınızı kanatabiliyor. Evet. Evet. E, ayağınız kanadığı zaman da kan Hanefi mezhebine göre de abdesti bozuyor. Yani bu olasılığa olması muhtemel Hı. olan şeylerdir ki Hı. ve sıklıkta da oluyor. Böyle bir durumda derhal bırakıyorsunuz, gidersiniz Abdest. en yakın bir yerde abdestinizi alırsınız ve kaldığınız yerden devam edersiniz. Evet hocam. Bir başka sorumuz, ben bir kim, kişiye mal sattım vadeli olarak ve o kişi borcunu ödeyemeden Hı. öldü. Varislerine gittim ve sattığım malı geri istedim. Varisleri babalarının borcu olduğunu ve geriye başka mal bırakmadığını, diğer alacaklılara göre malı taksim edeceklerini söylediler. Fıkhen bu şekilde yapılmalıymış. Bu konuda bilgi e, istemişler hocam. Şimdi e, bunun cevabını vermeden önce şu konuya bir temas etmek gerekir. Bir insan vefat ettiği zaman geriye bırakmış olduğun malı terek ederler. Hı hı. Terekede öncelikle ne yapılır? Terekede öncelikle kişinin tekvim ve tecisatı yani kefenlenmesi ve bu manada gerekli olan işlemler yapılacaktır. Velev ki borcu olsa bile öncelikli budur. Çünkü kefen e, kişi için, ölü için hacete asliyedir. Evet. Asli bir ihtiyaçtır. Asli ihtiyaç her şeyden daha önceliklidir. Dolayısıyla önce tekvim ve tecihizat. Tekvim evet. ve tecihizat bittikten sonra eğer geriye bir şey kalmışsa, Tehrikede borçlarına verilir. Borçlarından bittikten sonra geriye bir şey kalmışsa, vasiyeti varsa üçte birden vasiyete geçerlilik yapılır ve geri kalan varisler arasında taksim edilir. Ee, bakın bu anlatımından şu ortaya çıkmıştır ki kişinin kefenlenmesi borçlardan öncedir. Çünkü kefen dediğimiz gibi asli ihtiyaçtır. Asli ihtiyaç hali hayatta olduğu gibi yani kişinin berhayat olduğu dönemde de olduğu üzere e, borçtan önceliktir. Yani diyelim ki bir insanın borcu olsa e, o kişinin üzerinde giymesi gereken elbiseleri ondan hiçbir zaman alınmaz. Bütün mal varlığını kapladığını düşünelim. Malı karşılamıyor, hala daha borcu varsa e, hayatını idam ettirmesi için gerekli olan giyim kuşamı ve yemesi konusunda ona müdahil olunmaz. Evet. Ama bu konuda tabii e, ile iktifa edilir. Yani yeterli miktarla yetinilir, daha ileriye değil. Evet. Kefende biliyorsunuz sünnet kefeni vardır, e, kifaye yoluyla kefen vardır. Erkekler için üç kat e, e, bez sünnet kefendir. İki katı ise kifayet yoluyla kefendir. Borçlu olan bir kimse vefat ettiği zaman borcu bıraktığı malı kapsamışsa bu kişi kifayet yoluyla kefenle iktifa edilecektir. Tabi günümüzde aslında bunun pek e, yansıyan tarafı olmaz. Çünkü belediyeler zaten bunu üstlenmiştir. Hı hı. Yani genel manada tabi bunu İstanbul için söylüyoruz. Her yerde böyle midir Gece. bunu bilmiyoruz evet. da ama İstanbul'da en azından büyükşehir e, bu konuda e, bu vazife üstlenmiş. Hı hı. E, kişinin tekmin ve tecisatı ile alakalı masrafları belediye olarak görülüyor zaten. Evet. Ama fıkhen bu böyledir. Peki bundan sonra borçlar dedik taksimeliler. Şimdi kardeşimiz şunu soruyor. Ben bir malı satmıştım. Hı hı. Ölmüş olan o kardeşimize ölmeden önce satmıştım. Ancak veresiye satmıştım. Yani ondan alacağım var. Ve o kişi de vefat etti. Ve benim malım da ortada duruyor. Evet. Ee, ancak bu kişinin başkalarına da borcu varmış, yani iflas etmiş olduğu halde vefat etmiş ve alacaklıların alacağı o mal gibi diğer mallarına da tahallük ediyor. Yani belki de e, ben tam hakkımı alamayacağım evet. veya hiçbir alacaklı tam manasıyla tam hakkını, hakkını alamayacak. alamayacak. Bu durumda o mal konusunda ben diğer alacaklılardan öncelikli miyim, değil miyim? Değil soru miyim? bu. Evet. Vermiş olduğum malı geri alabilir miyim? Geri Benim alabilir soru. miyim. Şimdi bununla alakalı İmam Muhammed'in muvattağında, İmam Malik tin aslında muvattağdır ama İmam Muhammed tarihiyle elimizde olan da bir başlık vardır. Ve bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifi de vardır. Kişi bir malı satmışsa ve satmış olduğu malı da karşı tarafa teslim etmiş ise, hı hı. bu saatten sonra ondan sadece alacaklıdır. O mal konusunda diğerlerinden farklı değildir. Yani, yani fauwa usfetun lil gurama denir. Diğer alacaklarla bu eşit hakka hı hı. sahip olacaktır. Efendim benim malım vardı orada. Ben o malı ben vermiştim. O yüzden ben sizden daha öncelikliyim. Deme hakkına sahip değildir. Değil. Ama henüz o malı teslim etmemişse, yani ben size diyelim ki bunu sattım. Ama bu mal daha henüz benim elimde. Hmm. Ve bu esnada da siz vefat ettiyseniz o zaman o mal konusunda ben diğerlerinden daha mukaddemim. Ben malımı malırım alacak verecek kalmaz. Evet. Ama malı size teslim etmişsem Hanefi fıkhına göre artık malla benim bir irtibatım kalmadı. Ben sizden alacaklıyım. Ve alacak da sizin zimmetinize tahallük ediyor. Hı. Ve siz vefat ettiğiniz zamanda da o alacak terikeye tahallük edecektir. Hı. Ve terikedeki diğer mallarınız gibi benim o size sattığım malda duruyorsa diğer alacaklılarla aynı eş değerde i̇şte. bir hakka sahibim. Herkes sisselerine göre o alacaktan payını yani o maldan payını alacaklardır. E, Tabi burada şöyle bir şey var. E, muayyen bir mal muayyen bir mal e, diğerlerinden mukaddemdir. Muayyen bir mal ne demektir? Dediğimiz gibi mesela sattığı mal benim elimde henüz teslim etmemişim hmm. veya da sizden rehin olarak bir mal almışım borca mukabil. Hmm. Yani size bir şey sattım vadeli olarak veya size bir borç verdim o borca mukabil de şu malınızı rehin aldım. Hmm. Ve bu benim elimdeyken siz vefat ettiğiniz zaman bu rehin malı konusunda ben diğerlerinden öncelikli olur çünkü o ıı, muayyen olan Ama, bir maldır. Mala tahliket etmiş bir haktır. O terikede hepsinden daha mukaddem olacaktır. Bu Hanefi fıkhına göre. Ama Şafii mezhebine göre sattığınız mal karşı taraf teslim almış olsa bile eğer bedelinden hiçbir şey almadıysanız o malda orada duruyorsa diğerlerinizden daha mukaddem olduğu şafi fıkhında geçmektedir ama hanefi fıkı biraz önce bahsettiğimiz gibidir. Evet hocam. Burada o zaman arkadaşlarımız fikirle işgal etmiş, birazcık da veya soruşturmuşlar. Ona göre bir Zaten yol izlemişler. Herhalde. Öyle yapılmış çünkü diğer kardeşlerimiz yani varisler diyor ki sen bu malı almakta hak sahibi değilsin, diğerlerle alacaklar gibisin evet. demesi de bu bahsettiğimiz gibi bu konulara az çok vakıf olduklarını evet. göstermektedir. Bir başka sorumuz hocam, anne veya babasını öldüren kişinin cenaze namazı kılınır mı? Tabii bu çok büyük bir hı hı. eylem, kötü bir eylem. Yani mutlak manada değil anne babayı, bir insanın bir başkasını kasıtlı olarak öldürmesi Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bütün insanlığı öldürmek gibidir. Hı hı. Bunu basit değindirmek doğru değildir ve bunun cezası da ölümdür. Evet. E, kısastır Hı. ve bu kısas da makdülüm varislerinin hakkıdır. Yani devletin veya başka bir kurumun hakkı değil e, bu direktmen makdülüm varislerinin hakkıdır. Ama tabi bunu uygulayacak olan da makdülüm varisleri değil e, bir e, otoritedir yani Hı. devlettir. Hı. Dolayısıyla hak makdulum varislerinin olması ayrı bir şeydir. Maktulum varislerinin böyle bir işlemi icra etmeleri ayrı bir şeydir. Evet. Böyle bir icra etme hakkına sahip değildir. Hı hı. Ama af yetkisi onların elindedir. Uygulanma yetkisi de onların elindedir. Hı hı. Tabii otorite uygulamak kaydıyla. Bunun çok büyük bir gün olduğunu ifade edelim. Ama bir insan böyle bir günah işlemiş olsa dahi bunun haram olduğunu bilerek bunu yapmışsa, buna helal itikad etmemişse çok büyük günah işlemekle beraber kafir değildir. Evet. Günahkardır, çok büyük bir günah işlemiştir ama küfre girmiş değildir. Bu sebeple böyle bir insanın cenaze namazının kılınmasına mani bir durum yoktur. Evet. Ee, peki soruda gibi bu günahın boyutunu biraz da arttırarak, Anne babasına yani kendisinin hayata gelmesine vesile olan anne babasına böyle bir eylemde bulunan kişinin de durum aynı mıdır? Bunun günahı her ne kadar daha da büyük olsa da yine bunu helal itikad etmedikçe bu kişi kafir olmaz. Hı hı. Ama deniyor ki özellikle Fethi diye de bu konu geçmektedir. Zecir olsun diye, ceza olsun diye ve insanlara ibret olsun diye böyle bir kimsenin cenaze namazı da kılınmaz. Ama hmm. cenaze namazının kılınmaması kafir olduğu için değil. Evet. İbret ee, belki olsun. diğer insanların böyle bir şeyi akıllarının ucundan bile geçirmesi, hmm. yani bir nevi ibret-i alem olsun diye böyle bir ceza verilir. Ve bu kişi öldüğü zaman bu kişinin cenaze namazı kılınmaz denir. Evet. O yüzden anne babasını öldüren kimse, nin cenazesinin kılınsının kılınmayacağı kitaplarımızda bu manada meşgurdur ama dediğimiz gibi yani kılınmamasının sebebi kafir olduğundan dolayı değil hı hı. belki ibret alem içindir. Zecir içindir. Diğer insanların böyle bir şeye düşmemesinde bir nevi gözdağı vermek içindir. Evet hocam. E, vaktimizin sonundayız ama hocam. E, ilk bölümde sormuş olduğumuz bir soru var dişlerle alakalı. Orada cila yapmaktan e, bahsediyordu. Özellikle günümüzde diş temizliği yapıldıktan sonra çokça yapılan bir işlem bu cila işlemi. E, bu konuda e, nasıl uyarmamız lazım e, izleyenlerimizi? Tabii bu cila e, diş Üzerinde bir tabaka oluşturuyor mu oluşturmuyor bu, bu konuda benim bilgim yok. Evet. Çünkü bazı cilalar vardır ki sadece mücerret bir parlatma işlemi yapıyor hı hı. ama bir tabaka oluşturmuyor. Evet. Böyle bir işlemse bunda bir sıkıntı olmaz. Hı hı. Ama bir tabaka oluşturup da o tabaka da alta suyun ulaşmasına mani ise... Ve bu evet. keyfi bir uygulama olacağı için e, özellikle usul abdesinde Hanefi fıkhına göre sıkıntı olacaktır. Hı hı. Çünkü ağzın içini yıkamak farz olduğu gibi dişlerin üzerinde yıkamak farzdır. Evet, Ve sizin oraya e, koymuş olduğunuz bir tabaka e, yıkamaya mani olacaktır. Ve bu keyfi bir uygulama olacağı hı hı. için e, bu kişinin böyle bir işleme girmesi dediğimiz gibi usul abdesi konusunda sıkıntıya vesile olacağı için caiz değil. Evet. Ama tabii şunu e, bilmemiz gerekir. Yani bu cilalama işlemi bir tabak oluşturuyor mu, oluşturmuyor hı hı. mu? Bunu sorgulamamız Bunu gerekir, lazım. soruşturmamız gerekir. Bu doğrultuda hareket etmek gerekir. Evet hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Dua babında neler söylemek istersiniz? Rabbim bilmediklerimizi bilmeye bildiklerimizde önce kendi nefsimizde yaşayıp ve diğer insanlara anlatmak suretiyle yaşatabilmeyi cümlemize nasip edesin. Tabi ihlasla da ayırmamak kaydıyla inşallah. inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, vaktimizin sonundayız. Ee, yine önümüzdeki programlarda sizlerden gelen sorularımızı inşallah cevaplamaya gayret göstereceğiz. ilmihalet.dealigurtv.com.tr adresinden bizlere yine sorularınızı iletebilirsiniz. Ve yine cevaplanmasını acilen istediğiniz sorularınız varsa da lütfen İsmaila fetva hattını arayarak Oradan yine detaylı bir şekilde sorularınıza cevaplar alabilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle, hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın.